On beşinci ayrım. Onlara anlatamıyordu ki bu bambaşka bir işti. Bu hayatının en büyük sınavı haline dönüşmüştü. Köprü projesinin mühendisi ihale ettiği günden bu yana, sebebini anlayamadığı bir nedenle tüm dostları ona cephe almıştı. Köprüden tek kuruşluk çıkarı yoktu. En ucuz ve en pratik projeyi seçmişti. Bu yüzden miydi bunca düşman edilmesi? Yara halkının iyiliği, selameti için giriştiği bu işi, Devlet kurumlarından çarşı esnafına kadar her kurum ve her kişi Bir meydan okuma arenasına dönüştürmüştü Hodri meydan yap da görelim Ama başaramayacak olursan o zaman da biz gösteririz sana Vali çok düşünmüştü bu kökü işinin Neden bir yaparsın yapamazsın iddiasına dönüştüğünü Kıskançlıklar, alınganlıklar, dedikodu mühendisim tabiriyle hıyarlıklar İnsan tabiatı başarıyı hem seviyor hem de müthiş ürküyordu başarılı olandan. Acaba neden? Kalktı yatağından salona geçti. Telefonun yanında duran defterine gün başlarında yapacağı işleri yazdı. Köprü dışında düşünülmesi ve yapılması gereken yığınla işi vardı. Ama yarın hepsini beklemeye alacaktı. Sabah erkenden yine mühendise telefon edecekti. Bu sefer iyice ısrarlı olmaya kararlıydı. Daha önceki konuşmalarında ''Ben kalbimden rahatsızım. Aşırı heyecana gelemem.'' demişti mühendis. Vali bir gecede köprü karşı kıyıya taşınırken mühendisin heyecana dayanamayıp kriz geçirdiğini ve öldüğünü görmüştü rüyasında. Israr etmekten vazgeçmişti. Ama dün bir meclis üyesi bizim de yılışık bir ifadeyle Neo vali bey? Mühendis katılmıyormuş açılışa diye duyduk. Köprü düşerken tanık olmaktan mı korkuyor?'' diye sorduğunda kesin karar vermişti mühendis o gün orada bulunmalıydı o sözünü ettiğiniz gün açılış günü değil biz o gün sadece köprünü yerine yerleştireceğiz açılış daha sonra yapılacak neden? konukların devlet erkanın önünde rezil olmamak için mi? hayır kutlamaya ince ayrıntılarıyla hazırlanabilmek için ama avzu ederseniz siz o günde buyurabilirsiniz Orada bulunmak isteyen herkes gelebilir. Zaten tüm Kemali'ye köylerine iman edeceğiz demişti vali. Ters bir laf etmemek için kendini zor tutarak. Sabahın ilk ışıkları Muzuru saran sisin süzgecinden geçerek cılız, titrek kurde halinde odaya sızmaya başlamıştı yer yer. Oturduğu yerden kalktı. Yorgun kollarını iki yana açarak uzun uzun gerindi vali. Yeni bir gün başlıyordu Erzincan'dan. Umut Köprüsü İlk gün 23 Temmuz 1997 Hiçbir zaman böyle merhametli bir ümitle sevmedi. Hiçbir insan, hiçbir aleti. Nazım Hikmet Sırtında safari gömleği, başında niferiyle Köprünün dikildiği kaidenin sol arkasındaki kayaya kuş gibi iki büklüm tülemişti. Bekliyordu vali. Şantiyelerin izleseydiniz demişti kaymakam. Buradan her şeyi daha iyi görüyorum. Size bir koltuk getirelim. Onu da istememişti. Bari bir yastık koysaydık altınıza. Kaymakam etrafında dolananları onu rahat bırakmakları için ikaz etmişti. Günlerdir uykusuz olduğunu biliyorlardı. Sabahın erken saatinde evden çıkarlarken dua edin demişti ev halkına. Hepiniz dua edin. Ne olacaksa olacak artık. Sen elimden geleni yaptın. Korkma demişti karısı tam kapıdan çıkarken. Korkan kim? Bahçede koşar adım yürümüştü arabasına kadar. Ayaklarının geri geri gittiğini ise sadece kendi biliyordu. Yüreğinin bir köşesi bir an önce köprünün yanına varmak isterken, bir başka köşesi içeri girip yatak odasına kilitlenmek, ve örtülerin altına gizlenip uyumak istiyordu. Bu iş öyle veya böyle bitene kadar uyumak. Arabada öne şoförün yanına oturmuş ve yol boyunca hiç susmadan konuşmuştu. Susarsa içi geçebilirdi. Dalarsa yine kabus görecekti kesin. Arabadakiler hep onun anlattıklarını dinleyerek beşlerindeki diğer arabalarla bir konvoy halinde varmışlardı başlarına. Fırat'ın her iki yakasında da insan kaynıyordu, karınca gibi. Ellerinde telsizlerle ekipler sağa sola koşuşturuyorlardı. Balkırı'dan, Avcı'dan, Aşığı ve Yukarı Mutlu'dan, Şahinler'den akın akın gelmişlerdi. Tüm Kemaliye nehrin kenarına birikmişti kadın ve erkekli. İlçeden, Kemahtan, komşu ilçe ağından bile gelenler vardı. Erkekler küçük çocuklarını omuzlarında, Kadınlar yolduklarını sepetlerinde taşıyorlardı. Yavaş yavaş haberciler de geliyorlardı. Yerel televizyonlardan kameramanlar, fotoğrafçılar, gazeteciler. Ne olur ne olmaz diye ulusal basına haber vermemişlerdi. Köprü yerine hayırlısıyla oturtulduğunda nasılsa resmi bir açılış yapılacaktı. Büyük açılışı saklıyorlardı ulusal basını. Felibot çemiş gezek yönünden etrafında büyük bir kalabalıkla Beyazlar giyinmiş, nazlı bir gelin gibi salına salına getirilmişti. İçine inşa edilmiş işkelesiyle yaklaştıkça, karadekiler epey geçkin olduğunu fark etmişlerdi nazlı gelinin. Küpeştesinde yazılı adı okunacak kadar yaklaştığında, tühbe demişti kalabalığın içinden biri. 60. yılmış teknenin adı. Miyadı dolmuş bunun, dayanabilecek mi bunca yüke? Eski toprak o. Dayanır demişti birisi. Mühendis başında bir kask feribotun içindeydi. Telaşla sağa sola koşuşturuyor, elindeki tornavidayla ile iskelenin vidalarını sağlama alıyordu. Medya mensuplarının feribotu sardığını görünce Hakan'a seslendi. Televizyoncular bota yaklaşmasın. Sesi o kalabalığın içinde. Dayıldı gitti. Bu kez sinirli sinirli feribottan dışarı tırmandı, kaymakamı yakaladı. Ben bu şartlar altında çalışamam. Strese giriyorum. Söyleyin bu adamlara çekilsinler. Kısa bir çekim yapsalar, Müsaade etseniz de buraya kadar gelmişler. Çekmeden gitmezler. Olmaz. Burada oyun oynamıyoruz. Fevkalade dikkat isteyen bir iş yapmaktayım ve zaten Yeteri kadar gerginim. Tepeme toplanmasınlar arı gibi. Çekilmezlerse ben çekip giderim, iş kalır. Zavallı kaymakam, Habercilere bayıldığından değil, Köprü aleyhinde çok şey söylenmiş olduğu için özellikle kızdırmak istemiyordu medyayı. Çaresizlikle etrafına bakındı, validen yardım istese miydi acaba? Vali kayanın ucuna kuş gibi tünemiş, kıpırdamadan duruyordu hala. Nazara inanmazdı ama şu iki büklüm olmuş haliyle sanki kötü nazarlara karşı hedef küçültmek ister isterdiği bir hali vardı. Gözlerini... Feribotun içinde yükselen 30 tonluk demir iskeleye dikmişti. Ne düşünüyordu acaba? O da kaymakam gibi botun bu ağırlığı taşıyabileceğinden mi kuşkuluydu, yoksa iskelin ayaklarının feribotun zemini delebileceğinden mi korkuyordu? Oysa demir ayaklar zemini denmesin diye Osman Usta günlerce uğraşmış, tabanı yeniden teçhiz etmişti. Kademeli ve 4 adet hidrolikli iskele Dört kuleli kale gibi duruyordu feribotun içinde. Vali gözünü kırpmadan bakıyordu iskeleye. Belki de dua ediyordu içinden. Kaymakam ondan yardım istemeden önce medyayla kendi başa çıkmayı denedim. Sevgili arkadaşlar, lütfen daha resim ve film çekmek için çok erken. Boşuna harcamayın filmlerinizi. Beyler, şurayı boşaltır mısınız? Asıl olay köprü karşıya geçtiğinde... ''O anı beklesenize.'' ''Hop hop.'' ''Yahu itmesene kardeşim.'' ''Çekmesene kardeşim.'' ''İstemiyor adam işte.'' ''Ne bileyim ben sinirli.'' ''Günlerdir uyku yumuyor bu takım.'' ''Hepimiz asabiyiz.'' ''Evet ne olmuş?'' ''Allah belanızı versin.'' dedi içinden. Yeni bir olguydu bu haberciler hayatlarında. Onlarla başa çıkmak kolay değildi. Çünkü her an bir çamur atabilirlerdi kızdıklarında. Pis herifler, pis herifler. Feribotun içindeki mühendis olacak sakallı herife de kızıyordu fena halde. Üç yıl içinde suratını sadece birkaç kere göstermiş ve bütün cefayı buradakilere çektirmiş olduğu halde kurumundan geçirmiyordu. Neymiş? Projenin sahibi oymuş. Hüdayi hak vereceği geliyordu. Sersem, kolaysa gelsen uğraş gazeteci takımıyla. Osmanusta birkaç işçiyle birlikte feribotu kalın halatlarla her iki yandan beton ayaklara bağlamak için uğraşıyordu şimdi. Valinin her bir ayrıntıyı dikkatle tarayan gözleri küçük bota doluşmuş işlin arasında bayramı seçince içine bir sıcaklık yayıldı. Eski bir dosta rastlamış gibi sevindi. Bayram feribotu ayaklara bağlamış gir geliyordu. Karısını bu suyun başında kaybetmiş adamın. Başka canlar da gitmesin diye işinin sıkı tutacağını biliyordu vali. En azından halatların sağlam bağlandığından yana huzurluydu içi. Cebinden telefonunu çıkardı. Erzincan'da haber bekleyen yardımcılarını aradı. İşler tıkır tıkır yürüyor çocuklar dedi. İskele feribota hadisesiz binmiş. Feribot rahat taşıdığı bu ağırlığı kallavi bir iskelede onu görünce endişem geçti. İçime bir güven geldi. İskele ayaklarının zilini dennisinden korkuyorduk ya, boşuna korkmuşuz. Ama henüz köprünün ağırlığı büyümedi üstüne. Şu anda feribotu halatlarla ayaklara bağladılar. Biliyor musunuz Bayram, burada. Bayram, Bayram, şu öksüzün babası. Şimdi de köprüyü yüklemek üzereler iskeleye. <gülüyor> evet, çok kalabalık. Televizyoncular, gazeteciler Oho, ana baba günü burası Durun, durun Köprüyü yüklüyorlar şu anda Ama hafiften bir rüzgar çıktı Yok, çok hafif bir rüzgar Şimdi ben kapıyorum Çünkü Çünkü, vadede rüzgar var yahu Rüzgar şiddetleniyor Ben kapıyorum Bizim evi arayı de Evdekilere durumu bildir Her şey yolundaymış ver. Rüzgar şiddetleniyor Allah kahretsin Köprüyle alıp götürecek rüzgar yahu Aman aman Allah Vali ayağı fırladı Feributun içinde koşuşan işçileri Osman ustayı ve mühendisi görebiliyordu Telaş içindeydiler Rüzgar feribotu yan çevirip Bir anda köprünün ayağına yasladı Sahili dolduranlar Çığlık çığlığa bağırıştılar İşler koşuştu Halapları germeye başladılar Vali cebinde çalan telefonu açtı. Ne? Ha sen misin? Yok yok bir şey olmadı. Az daha olacaktı ama kurtardık. Rüzgar feribotu ayağa doğru savurdu. Şu anda ipleri geriyorlar. Halatları yani. Sabitleniyor. Yaşasın sabitlendi. Şimdi işte tam şimdi. Köprüyü oturtmak üzereler iskeleye. Kapıyorum ararım yine. Dua edin dua. Vali atlara sıçraya indi kayalardan aşağı, mühendisin yüzünden düşen bin parçaydı. ''Çekmeyin dedim size olan diye bağırıyordu bas bas kaymakam. Valinin geldiğini görünce hemen seyirtti yanına. ''Allah da sizi. Şu mühendise laf anlatamıyorum. Gazetecilerle aramızı bozacak. Kimse film, fotoğraf çeksin istemiyor. Küfür edip duruyor. Bunları kızdırmanın hiç sırası değil şimdi. Ben konuşurum onunla.'' Vali Feribot'a doğru yürüdü. İçeride bir kargaşa vardı. Kıp kırmızıydı Usta'nın yüzü. Mühendis onu görünce Feribot'tan sahile atladı, yanına geldi. ''Bu kameralı adamları uzaklaştırın buradan.'' ''Hidroliklerden biri bozuldu.'' dedi valiye. ''Aman Allah'ım, şimdi ne olacak?'' ''Hidrolik tamir edilecek.'' ''Ne kadar sürer?'' ''Hiçbir fikrim yok, uğraşıyoruz işte.'' ''Yapabileceğim bir şey var mı?'' ''Şehirden istediğimiz herhangi bir şey.'' ''Şu anda Osman Usta bakıyor. Birazdan gerekenleri söylerim size. Cebinizi açık tutun lütfen.'' dedi mühendis. Yüzü allak bullaktı ve Allah rızası için şu adamları uzaklaştırın başımdan. Vali başkanın kaleminden Ahmet'e işaret etti eliyle yaklaşması için koşarak geldi Ahmet. ''Bu işi en iyi sen becerirsin Ahmet.'' dedi vali. ''Bir arızı olmuş hidrolikte. Bizim mühendis çok sinirli.'' Medya'yı nasıl uzaklaştırırız sahilden İkramı bir saat öne alın efendim Zaten saat on bire geliyor Ayran ve lahmacun getirmiştik Onları dağıtırız Onları hemen dayıt Ve Feribot'tan iyice uzak bir yere kur sofranı Dedi vali Hazır olunca da beni çağır Bir konuşma filan yapalım Dikkatlerini başka yere çekelim Aman arıza olduğunu çaktırmayalım kimselere Öğleden sonra Yahu olmaz böyle bir şey 4 saattir arıza giderilecek diye bekliyoruz burada Ne olduysa bilmiyorum Hidroliği söktüler yeri baştan yapıyorlar Yok yok Düzelteceklermiş Olduk tabi Rezile yakın bir şey olduk Anladılar elbette Basından ne kadar saklanabilir böyle bir durum 20 dakika bilemedin yarım saat Allah'tan hidroliklerden Biz sorumlu değiliz valilik olarak Yok yok şoktan gittiler ne diye güneşin altında dört saat bekleyecek değil ya yavaş yavaş dağıldı neyse mühendis de rahat etti şimdi sabaha göre çok az insan kaldı sahilde tamirat sürüyor Osman az kaldı dediydi demin bekliyoruz işte o tarafta işler nasıl gitti sabah komisyonda şu konut işine cevap geldi mi ne iyi iyi gelince bakarım vali kapattı cebini mühterini çıkartmıştı. Şantiye binasındaydı şimdi çay içiyordu. Öğlen saatlerinde yüreklerini ağızlarına getiren hafif rüzgar esmişti. Sabah gerginliği uzun bekleyişin ardından yerini tam bir gevşekliğe bırakmıştı. Hemen hemen herkes ne olacaksa olsun havasına girmişti. Vali bu işin yarına sarkacağına kani olduğu için artık sormuyordu bile tamiratın bitip bitmediğini. Saat dörde doğru Hakan içeri girdi, heyecanlıydı. Efendim, hidrolikteki arıza giderildi, dedi. Şimdi dozer itmeye başlıyor köprüyü. Görmek isterseniz buyurun. Vali ve yanındakiler kalktılar. Dışarı çıkıp sahile indiler. Kuş bakışı görüntüyü tercih ettiği için vali yine sabahki kayalıklara tırmandı. Dozer arkadan gelip köprünün ucuna dayanınca Vali oturduğu kayada ayağa kalktı. Şimdi dozer arkadan itip de köprüyü iskeleye bindirince yani feribot yükünü tam alınca ya kaldırmazsa ağırlığı vali bir yay gibi gelildiğini hissediyordu. Ya batarsa ya çok ağır gelirse dozer itmeye başladı köprüyü. Az daha itti az daha itti Allah'ım dedi vali Allah'ım bizi mahcup etme. Hafifçe sallandı feribot. Hayır hayır, biraz daha itti dözer. Ah tamam, tamam. Köprünün boşlukta duran ucu oturdu iskeleye. Olamaz böyle bir şey diye bağırdı vali. Tüm ağırlığıyla oturdu köprü. Mühendis aşağıdan el sallıyordu valiye. Vali parmağıyla zafer işareti yaparken cebinde çalan telefonu açtı. Birinci fasıl başarıyla tamamlandı diyordu kaymakamın sevinçli sesi. Orada, Feribot'un yanında el sallıyordu o da mühendisle beraber. Evet dedi vali, birinci fasıl. Dört saat sonra bitti. Buna da şükür. İndi kayalardan Feribot'un yanına geldi. Mühendis Feribot'a atlarken yol almaya başlıyoruz diye seslendi. Nerede bu gazeteciler? Hangi cehenneme kayboldular resim çekeceklerse şimdi çeksinler işte. Köprü yola çıkıyor. Vali telefonunu çıkarıp Erzincan'ı aradı yine. Birinci merhale bitti. Sağ salim oturdu köprü Feribot'a. Şimdi ikinci fasıl başlıyor dedi yardımcısına. Bakalım bu kez başımıza neler gelecek. Feribot ağır ağır kaymaya başladı suyun üzerinde. 30 santim, 50 santim, bir metre, bir buçuk metre gitti, gitti, gitti, iki metre gitti, durdu. Ne oldu diye seslendi vali. Arıza var. Bu sefer diğer hidrolik arızalandı diye seslendi mühendis. At kuyruğunu ensesine tutan lastik düşmüş, omuzlarına yayılmıştı saçları. Uzaktan bakıldığında asabi ve çirkin bir cadıyı andırıyordu. Vali, tamirat ne kadar sürer diye sormaya cesaret edemedi. Yavaş yavaş şantiye binasına yürüdü. Can'ın ne evini, ne ofisini aramak istiyordu. Sabahki uzun bekleyiş tüm gücünü ve iyi niyetini emmiş, bitirmiş gibiydi. İkinci bir dört saatlik beklemeyi hiç kimse göze alamıyordu aslında. Ama şeytan azapta gerekti. Bu iş ne pahasına olursa olsun bitirilecekti. Pencereden feribotun içindeki kaynaşmayı görebiliyordu vali. Bayram sürekli bir şeyler getirip götürüyordu Osman Usta'ya. Mühendis saçları yeniden esmeye başlayan rüzgardan dolayı biraz taraz olmuş, saçı sakalına karışmıştı. Artık ne kadına benziyordu ne erkeğe. Telaşla çalışan bir makineyi andırıyordu sadece. Valiye bir ara feribot suyun üzerinde kayıyor gibi geldi. Kaymakamı yanına çağırdı. Yahu baksana, işlemeye mi başladı yoksa tekne? Aa evet evet, evet, yeniden yüzdürüyorlar. Saatine baktı vali. Bir saat bile olmamıştı hidrolik bozulalı. Sevindi. Şantiye binasındakiler koşuşturarak sahile indiler. Feribot sabahki ahengiyle ağır ağır süzülüyordu yine. Haydi yavrum, haydi kuyu kuşum benim. Yüz canım, yüz süzül suda böyle, ağır ağır. Feribot dört metre daha ilerledi suda, durdu. Eyvah! Yine ne oldu diye seslendi vali. Bu kez bir şey olmadı. Ama baksanıza hava kararıyor. Halatlarını henüz biraz ışık varken sağlama alalım. Gerisi yarına kalır artık diye seslendi mühendis. Havanın kararmakta olduğunun farkına bile varmamıştı vali. Dağlara doğru baktı. Gerçekten bir güneş Yamaçların arkasında kaybolmuş Sadece kızıldığı kalmıştı Suya yansıyan Fırat'ın üstünde ilk defa Ortaya dikme koymadan aşılacak Olan 60 metrelik Mesafenin itekaka Ancak 6 metresini gidebilmişlerdi ilk gün ve ilk gün Akşama kavuşmak üzereydi Gece Vali Kemaliyedeki Otel yatağında bir sağ Bir sola dönüp duruyor Bir türlü uyuyamıyordu Yakmadan evvel kaymakam ve tüm ekip konuşmuşlardı aralarında. Her ne kadar ikide bir arıza çıksa da sistem oturmuş görünüyordu. Feribot tüm yükü batmadan, sarsılmadan kaldırabilmişti. İş artık köprüyü, yolda çıkan aksilikleri hallede ede karşı kıyıya nakletmeye kalmıştı. Onu da nasıl olsa başarırlardı. Kısacası umutlu ve iyimserdiler yakmadan önce. Ama herkes ola sıra çekilip de karanlıkta düşünceleriyle baş başa kaldığında valiye yine afakanlar basmaya başlamıştı. Suyun orta yerinde kabak gibi bırakmışlardı köprüyü. Ya gece şiddetli bir rüzgar çıkarsa ne olacaktı? Ya halatlar koparsa, köprü iskerin üzerinden kayar suya düşerse kalkmıştı yatağından. Hırata tepeden bakan balkona çıkmıştı. İnanılmaz güzellikte bir manzara uzanıyordu gözlerinin önünde. Ayın pırıltıları Fırat'ın üzerinde yakamozlarla desenler çiziyordu. Dağların rengi karanlıkta belli değildi ama koyu mor gölgeleriyle kat kat uzanırken bir masal ülkesinin şatolarını andırıyorlardı. Ve hava öylesine berraktı ki çıtırdadığı duyuluyordu adeta. Vali köprüyü montaj süresince bir hafta için özel olarak sigorta ettirdiklerini hatırladı ve derin bir nefes aldı. Bir milyar lirada da bu bir haftalık sigortaya ödemişlerdi. Biraz rahatladı içi. Odaya girip yatağın üzerine uzandı. Bu kez de aklına terör olasılığı geldi. Allah'ın cezası PKK sırf montaj ekibi yerine ulaşmasın diye telebotlarını yakmamış mıydı? Fırladı yatağından. Odağın ortasında ne yapacağını bilemeden öylece durdu. Şimdi giyinse, arabaya atlasa, şantiyeye gitse ve göz hapsine alsaydı köprüyü bir işe yaran mıydı acaba? Kaymakamı uyandırmayı düşündü, sonra acıdı zavallıya, vazgeçti. O da aylardan hatta yıllardan beri bu köprünün peşinde koşuşmaktan perişan olmuştu. Yatağına geri döndü. Pikel'in üzerine uzandı yine. Gözlerini kapatıp uyumaya çalıştı. Gözlerini kapadığı anda Çat diye bir halat kopuyor Ve Feribot üstünde iskelesi ve köprüsüyle Başıboş bir yelkenli gibi Yalpalamaya başlıyordu nehirde. Ya da hain, sessiz ve sinsi eşkıya Karanlığın içinden süzülüp Bir meşaleyle veriyordu Feribot'u. Vali, alavir arasında Köprünün suya devrilişini seyrediyordu ağır çekimle. Karabasanlarıyla baş edemeyince kalkıp giyindi. Balkona bir iskemle attı. Pike'yi sırtına aldı şal gibi ve ayaklarını balkon demirlerine dayayarak uzun oturdu iskemlede. Bir süre sonra nehir kızıla çaldı. Yeni günün şafağı pıratın suyunda söküyordu bu sabah. İkinci gün ''Araba Başpınar'a yaklaşırken gözlerini yumdu vali. Biraz daha gittiler. ''Açın gözlerinizi efendim. Feribot üstünde köprümüzle aynen dün bıraktığımız gibi duruyor.'' dedi kaymakam. Gerçekten de iskele üstü köprüsüyle hiçbir tarife sığmayan bir görüntü oluşturan Feribot suya bırakılmış bir azman oyuncak gibi sallanıyordu nehrin ortasında.'' Ve sanki birazdan boyu vaktinden evvel uzamış ergenlik öncesi bir oğlan çocuğu gelecek ve uzaktan kumandasıyla bu garip oyuncağı suyun üzerinde bir ışığı bir yukarı yüzürü verecekti. Güneşin artık iyice sertleşen ışınları köprünün çeliğinde göz kamaştıran yansımalarla oynaşmaya başlamıştı. İkinci günün birincisinden tek farkı bir gün öncesinin kalabalığında efaslı bir azalma olmasıydı. Ama yerel televizyoncular ve gazeteciler yine tam kadro oradaydılar. Öğrene doğru seyirciler çoğalmaya başladı. Habercilerin rica üzerine teribotu kayıklara doluşarak değil de sahilden izlemeleri, sürekli yenilen arızaları gidermek için çırpınan teknik ekipte bir rahatlamaya neden oldu. Bir gün öncesine göre çok daha sakindi herkes. Hatta öğrene doğru vali mayosunu giyerek su kaya yapmaya başladı heyecanını yenmek için. Yanımızdan sakın hızlı geçmeyin diye sürekli uyarıyordu vali mühendis. Kimse fotoğrafını veya filmini çekmeye kalkışmadığı için rahat ve neşeliydi. Hidrolikler arızalandıkça Osman Usta ve Hakanla birlikte zemindeki kapakların altında kayboluyorlar. Bir 20 dakika veya yarım saat sonra ortaya çıktıklarında 5-10 metre daha yüzdürüyorlardı peribotu. Sonra sıfı baştan aynı işlem tekrarlanıyordu. Artık durum anlaşılmıştı. Sürekli ağrıda çıkacak, giderildiğinde biraz daha yaklaşmış olacaktı köprü menziline. Ekip ne gocunuyor ne de şikayet ediyordu bu durumdan. Vuslat, beklendiğinden daha gece kalacaktı, işte o kadar. Zaten efendim, acele işe şeytan karışır diye boşuna dememişler. Biz yavaş yavaş da olsa emin adımlarla hedefe yürüyoruz. Önemli olan budur, demişti Osman Usta. Anadolu insanının tevekkülünün ve sabrının aynası gibi. Vali su kayaklarıyla kim bilir kaçıncı turunu atıyordu. Feribotun içindeki telaşı fark ettiğinde eliyle motoru kullanan kaymakamın şoförüne işaret etti durması için. Motor durunca yavaş yavaş suya gömüldü. Ayağındaki kayakları çıkarıp yüzmeye başladı feribota doğru. İyice yaklaştığında güvertede koşuşturanlara seslendi. Ne oluyor Allah aşkına? Yine bir aksilik mi var? Aksiliğin deniz kası diye geri seslendi Hakan. Su seviyesi düştü. Eee ne olacak şimdi? Vali iskilenin üstündeki köprünün yokuş aşığı iner gibi kaykılmış olduğunu gördü ve bir demir pençe midesini sıkıyormuş gibi bir hisse kapıldı. Takoz lazım. Teklere takoz yapacak tahta veya demir var mı diye bakıyoruz. Ya yoksa? O zaman size rica edeceğiz ''Sürat motoruyla hemen karşıya ulaşın ve en yakın köyde bir marangoza takos kestirin.'' dedi Hakan. ''Tamam, bekliyorum.'' diye seslendi vali. Tembel kulaşlarla yüzmeye başladı feribotu etrafında. ''Bir bu eksikti.'' diye düşünüyor ve hafifçe üşüyordu uzun süre suda kaldığı için. Midesini sıkan demir pençeden de kurtulamıyordu. Motorun sürücüsü suda bıraktığı kayıkları toplamış yaklaşıyordu yavaş yavaş. Sürücün uzattığı koluna tutunup motora çekti kendini Usul usul feribota yaklaştılar Maalesef teknedeki alet edevatla beceremeyeceğiz bu işi diye seslendi mühendis Ölçü aldırıyorum Bize altı adet söyleyeceğim ölçüde takoz gerekecek en kısa zamanda Herhalde başpınada bir marangosane bulunur dedi vali Hemen haber verelim birini yollasınlar Vali sayma soluna bakınarak bir şey arıyordu motorun içinde. Allah kahretsin diye söylendi. Cep telefonumu şantiyede bırakmışım. Allah kahretsin. Hemen gidiyoruz dedi şoför. Motoru çalıştırdı. Gazlarken telaşla atıldı vali. Aman dur yavaş ol. Dalgamızla sallamayalım köprüyü. Yavaş yavaş uzaklaştılar feribottan. Sahile yanaştılar. Şoför tekniği rıhtıma bağlarken vali karaya atladı kaymakamı aradı. Kaymakam olanları öğrenince telaşlanmayın efendim dedi. Başpınarda bir varangoz var bildiğim kadarıyla. Hemen gider bulurum onu. Adı neydi? Belki de buradadır. Şu ilerideki kalabalığın arasında. Hemen bakacağım şimdi. Yüzünü tanıyorum nasıl olsa. Uzaklaşıp köprüyü izlemeye gelmiş halkın arasına daldı. Az sonra üzgün bir ifadeyle döndü. Yok bulamadım dedi. Ben arabaya atlayıp gideyim en iyisi. Başbınarda Hüdayi'yi bul. O bilir marangozun adını da yerini de dedi vali. Kemaliye meydanındaki tatsız olaydan sonra vali ve Hüdayi bir iki kere karşılaşmışlar ama meseleyi uzatmamışlardı her ikisi de. Sen beni yanlış anladın sayın valim demişti Hüdayi. Öyle olsun diye yanıklamıştı vali. Mühim olan